Başarı Sadece Allah'tandır. Enes Yelgün Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, nebilerin sonuncusu olan Muhammed'e, ailesine ve ashabına olsun. Geçen yazımızda ilk vahiyden çıkarttığımız bazı noktaları sıralamaya başlamıştık. Cahiliye toplumunda selim bir fıtratın var olmasının zorluğuna ve İslam davasının yükünün ağırlığına değinmiştik. Bu yazımızda da önemli gördüğümüz başka noktalara değinmeye çalışacağız. C. Başarı sadece Allah'tandır. İnsanoğlunun içine düştüğü ve farkına varamadığında da bir daha kendisini kurtaramadığı en büyük ahlaki zaaflarından bir tanesi, İslam için yaptığı bazı amellerdeki güzel sonucu kendisine izafe etmesidir. Bu durum, İslam davasının hangi alanında faaliyet gösteriyor olursa olsun, her Müslümanın başına gelebilecek bir durumdur. Yarattığını en iyi bilen Rabbimiz, bu meseleyle alakalı Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem verdiği ilk emirde, onun şahsında tüm Müslümanları hatırlatma olacak şekilde bir vahiy indirmiştir. Öncelikle olayı kısa bir şekilde özetleyelim. Cahiliye toplumunun içinde bulunduğu hal nedeniyle sıkıntılar yaşayan ve inziva amaçlı Hira mağarasına çekilen Allah Resulü'ne Cebrail Aleyhisselam gelip üç defa oku emrini vermiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de o meleğe okuma bilmediğini söylemiştir. Daha sonra da ilk ayetler nazil olmuştur. Allah Subhanehu ve Teala elbette ki peygamberinin okuma yazma bilmediğini Ümmi olduğunu biliyordu. Fakat böyle büyük bir görevin başlangıcında, zihinde kalacak bir sahneyle peygamberine bir şey öğretiyordu. Evet, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bundan sonra öğreneceğin ve insanların yolunu aydınlatacağın her bir bilgi zerresi ancak benim sana öğretmem iledir. Sakın bir kan pıhtısından yaratıldığını unutup da öğrendiklerini, insanlara gösterdiğin çıkış yollarını, kendi çabalarında bulduğunu zannetme. Hira mağarasında gerçekleşen bu hadiseyle zihinlere nakşedilen hakikat, Risalet boyunca farklı farklı zamanlarda Allah Resulüne defalarca hatırlatılmıştır. Özellikle geçmiş peygamberlerin davetleri sırasında kavimleriyle olan diyaloglarında ve cihat meydanlarının sıcak ortamına vurgu yapılan ayetlerde bu gerçeğe işaret edildiğine şahitlik etmekteyiz. Bunlar günümüz davetçilerinin, mücahitlerinin ve hangi sahada olursa olsun İslam davasına hizmet eden Müslümanların kulaklarına küpe yapması gereken çağrılardır. Hud aleyhisselam kavminden gördüğü onca baskıya rağmen davetinden taviz vermemiş ve Allah'ın ona vahyettiği gerçekleri kavmine ulaştırmıştır. Bu sırada kendisine tabi olanların ve ileride onun anlattıklarını kabul edecek kimselerin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 Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız O'na dayandım ve yalnız O'na döneceğim. Evet, gelelim günümüz davetçilerine. Muhataplarındaki olumlu değişimleri, kendi anlatımlarının güzelliğine, delilleri art arda sıralamalarına bağlayan kardeşlere. Kalplerin Allah'ın elinde olduğunu unutup, hidayete eriştirenin sadece Allah olduğunu hiç akıllarına getirmeyenlere. Şüphesiz ki bütün güzellikler Allah'tandır. Bütün şerler ise kendi nefislerimizdendir. Davetçilerin elde ettikleri kazanımlarda bu hususa azami surette gayret göstermeleri gerekir. Çünkü bu ahlaki zaaf, insanı şerlerin en kötüsü olan kibire ve doğal olarak da yaptıklarını insanların başına kakmaya götürür. Bunun ilacı ise sürekli teyakkuz halinde olmak ve muhasebeler sonucunda fark ettiğimiz güzelliklerde Allah'a hamd etmeyi ve eksikler üzerine daha fazla yoğunlaşmayı adet edinmektir. Davet alanındaki bu hatırlatma, dinin zirvesi olan ve zafer sarhoşu olduğunda insanın ayaklarını çok rahat bir şekilde kaydırabilecek cihat için de yapılmıştır. İmanla küfrün ilk çarpışması olan Bedir Savaşı'ndan sonra Allah, müminlerine şu şekilde hitap etmiştir. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zamanda sen atmadın. Fakat Allah attı onu. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. Bunun tam zıttı bir tablonunsa Huneyn gününde vaki olduğunu görmekteyiz. Ne zamanki Müslümanlar zaferi kendi kalabalıklarıyla elde edebileceklerini düşünmeye başladılar, işte o an Allah onları kendi halleriyle baş başa bıraktı ve çok kısa bir süre içinde çözülmeler başladı. Fakat bunun muhasebesini yapan ve hastalığının farkına varan sahabelere Allah'ın yardımı hemen geldi. Andolsun ki Allah birçok yerde, savaş alanlarında ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendini beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Bu durum sadece sahabe için değil, onlardan önce yaşamış ve onlardan sonra yaşayacak tüm insanlık için geçerli olan bir ölçüdür ve bu gerçeğin merkezinde Allah vardır. Düşüncelerinden Allah faktörü çıktığı anda, Allah da o kimselerin hayatlarından çıkmakta, onlardan desteğini çekmektedir. Talut askerlerle beraber cihat için ayrılınca, biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek.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 Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 35. sayısında yayınlanmıştır.